Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası'nda daha birlikteyiz. Hocam geçtiğimiz hafta bana bir sözünüz vardı. Dediniz ki sonra konuşuruz. Ben bir çalışkan öğrenci olarak, öğrenciniz talebeniz olarak. Dedim ki şu üslup ilkesini bize biraz daha anlatabilir misiniz? Kıymetli Hocam dediniz. O uzun mevzu demiştiniz. Buyurun efendim. Şimdi şöyle yani insan olarak biz tabiatı değiştirmeden tabiatta yaşayamıyoruz. Başka canlılar yaşayabiliyorlar ama insan olarak biz yaşayamıyoruz. Bizim tabiatı değiştirmek mecburiyetimiz var. Biraz daha açalım hadiseyi. Yani bir başka hayvan kendisine bir kovuk buluyor orada idlenmeyi hayat ediyor. Kuşlar ağaçta yuva yapıyorlar çalı çırpıyla orada idemmeye hayat ediyorlar. Birisi yeğen altına giriyor, oyuyor, orada yaşıyor ama biz yaşayamıyoruz. Bizim yaşamamız için bir defa belli bir fiziksel şartların olması lazım. Bir de muhafazalı bir yer olması lazım. Hem e, emniyetli muhafazalı, aynı zamanda da belli bir konforu içermesi lazım. Bunu da biz ancak tabiatta bulduğumuz malzemeleri değiştirerek tabiatı değiştirerek yapabiliyoruz. Böyle bir Tespitle başlayalım hadise isterseniz. Eyvallah. Peki bu değişim sırasında biz kimiz? Bu soru çok önemli. Dolayısıyla bizim bir kimliğimiz var. Bu kimliğimizde mensup olduğumuz medeniyet tasavvuru belirliyor. Değerler belirliyor. Yani biz modernist miyiz, Müslüman mıyız? Bunu çok net ifade ediyorum. Hı -hı. Yani iki tane büyük medeniyet tasavvuru ailesi var. Bir tanesi vahye inanan bir tasavvur ailesi var. Tarihte birçok örnekleri var. Bir tanesi de insana inanan, insanı temel alan. Antik Yunan insanı temel aldı. Ama Hz. Musa'nın cemaati, o, o cemaat vahye inandı. Onun etrafındakiler vahye inandılar. Hz. Davut Hz. Süleyman'ın kurduğu devletler vahye inanan devletler idi. Roma vahye inanmıyordu, akla inanıyordu, insana inanıyordu. Bu, net bir şekilde bunu ortaya koyalım. Dolayısıyla bizim yaptığımız her eylemde, çünkü biz eylemlerimizi insiyaki olarak yapmanın dışında iradi olarak yaparız. İnsiyaki Hı. eylemlerimiz farklarda azdır. İrade eylemlerimiz bizi var eder. Tabiatı değiştirirken de hangi ilkelere inanıyorsak, hangi temeli esas almışsak ona göre davranırız. Dolayısıyla yaptığımız e, davranışların İslam medeniyeti çerçevesinde düşündüğümüz zaman İslam medeniyetinin ana ilkelerine uyması lazım. Bu ilkeleri tabii ki bu işlerle ilgilenen insanlar söylüyorlar, biliyorlar, bize de öğrettiler, öğreniyoruz. Ben bunu e, tabiatı değiştirme inşa faaliyetine e, irca ettiğim zaman gördüğüm hadise şudur. Üç tane temel ilkemiz var. Bir tanesi hı hı. E, nis nispet ilkesi. Nedir o? Evet. Yani, Yakadılmış tabiat Allah'ın yarattığı bir tabiattır. Orada ilahi iradenin tecellisi vardır. Dağlarıyla, ovalarıyla, denizleriyle, e, yaylalarıyla, platolarıyla, nehirleriyle. Ki bu Kur'an beyan buyuruluyor. Tabii ki gökyüzüyle, gökyüzü cisimleriyle ve bütün canlılarıyla. Bu hilkatte abes söz konusu değildir. Dolayısıyla biz topografyayı bize emanet olarak verilmiş bir veri olarak görüyoruz. Görmek mecburiyetindeyiz. Evet. Biz bunu bu buradaki nispetleri ihlal etmeden yaklaşarak, uzmadan yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapacaksak, şehir mi kuracağız, ev mi kuracağız? Bir tanesi bu. Bir diğeri en az almak mecburiyetindeyiz. Minimal maddeye karşı yaklaşımımızda minimal olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü niye? Biz Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak öğütlenmiştir. Emir bu istikamette. Peki Hazreti Peygamber'i kim terbiye etti? Cenab-ı Allah terbiye etti. Cenab-ı Allah'a baktığımız zaman o gani, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hazreti Peygamber insan olmak hase hasebiyle muhtaç. Ben bunu söylediğim zaman birçok insan Hı -hı. neye muhtaç dediler? Dedim ki oksijene muhtaç. Nefes Allah veriyor. Oksijen olmasa yaşayamaz. Beşer olarak. En bu, bu hadisenin. Dolayısıyla orada da bir minimalist yaklaşım söz konusu. Dünyayla kurduğu ilişki fevkalarda az. İşlev yerine geliyor, ok, orada bitiyor hadise. Üçüncüsü de üslup ilkesi. Bir Müslüman hilikata uygun yaşamak mecburiyetini, dikkate baktığınız zaman zaten siz oradan üslubu görüyorsunuz. Bunlardan birincisi, en, en neti bir Müslümanın kurduğu mekanın gökyüzüyle irtibatının kesilmemesi lazım. Kur'an'a baktığınız zaman, okuduğunuz zaman bu gözle yıldızların, gök cisimlerinin, ayın ve güneşin hepsinin belli bir kanuna musahhar kılındığını beğen, buyuruyor bize. Uyarak çalışıyorlar bu kanuna. Insandan başka hiçbir canlı böyle bir kanunun varlığının farkında değil. Allah abesle iştikal etmeyeceğine göre bize o kanunlar, o düzen bir şey söylüyor. İşte ben birazcık böyle kendi mesleğimle alakalı bilim tarihi falan okurken, teknoloji tarihi. Bu bizim çok kullandığımız bir Newton diye bir adam var. Yasalarını çok kullanıyoruz biz onun inşaat mühendisliğinde. O işte gök cisimlerinin hareketlerine bakıyor. Yasaları ortaya çıkarırken diyor ki bu nasıl bir yasadır, nasıl bir ilahi kudrettir, nasıl bir güçtür, ne kadar büyük bir mistisizm var bu hadisede diyor yani. O fizik kurallarını ortaya koyarken. Bizler bunu okurken mekteplerde, üniversitelerde Newton'un bu boyutunu hiç biz görmedik. Newton'u sadece bir mekanik düzen olarak gördük. Halbuki Newton'da aynı zamanda derin bir duygusallık var. Dolayısıyla biz tabiatla çalışırken, tabiatı değiştirirken, tabiata müdahale ederken oradaki görselliği kesin kez bozmamamız lazım. Ustup ilkesinin birinci temel özelliği yüzüyle alakayı kesmeyeceğiz. Yani insan oturduğu mekanda, yaşadığı mekanda gökyüzüyle irtibatını kesmeyecek. Görsel manada kesmeyecek. Biz bir boyutumuzla sınırlı varlıklarız. Ama bir boyutumuzla da sonsuzla irtibat kurabiliyoruz. Biz sonsuzla irtibatı nasıl kurabiliriz? Denizi giderek çölü segederek. Herkeste bu imkanı yok. Ama gökyüzü herkeste var. Gökyüzünü seyrederek irtibat kurabilirsiniz sonsuzla. Onun için zaten bize gökyüzünü seyretmemiz emir buyurmuştur. Bir yıldızın uzaklığı, bir güneşin uzaklığı, bir ayın uzaklığı, bir ayın hareketi aynı zamanda bize bir manadın sonsuzluğu ilham eder. Ki oradan o fiziksel etkileşimle biz manen bir sonsuza doğru açılma ihtimalini yakalarız. İkincisi, Tabiatın içerisinde yani toprakla olan irtibatımız. Topraktan geldik, tekrar toprağa dönüyoruz. Peki bu toprak canlı bir varlık. Üzerindeki bütün e, nebatatı besliyor. Ağaçla irtibatımızı koparmamamız lazım. Bizim belli bir ölçümüz var. Boyumuz, işte kilomuz, vesairemiz, e, kabiliyetlerimiz var. Ağacın da belli bir ölçüsü var. ve ağaçta bir ilişki var. Biz ağaçla Aynı zamanda doğum ve ölüm hadisesini tecrübe ediyoruz. Yaprakla onu görüyoruz. Yahya Kemal ne diyor? Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh da öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya diyor yani. Ölüm hadisesi bütün insanların problemidir. İnsanlar bunu unutmak isterler, unutmak mümkün diye her an kendisini hatırlatır. İşte biz kuruyan yaprakta ölüm hadisesini görüyoruz. İkba tekrar canlanıyor. Tekrar kuruyor, tekrar canlanıyor. Biz bunu birebir tecrübe etmemiz lazım. Yapay çiçekle değil, yapay yaprakla değil. Televizyon ekranından görünen metavers hadiselerle değil, bil fiil içinde yaşayarak, toprağa basarak, toprağa tutarak, toprağı kazarak, topraktaki hayatı görerek o zaman biz hayatı hatırlıyoruz. Bunlar tabii yani fiziksel dünyaya kurduğumuz irtibattır. Bu dünya içerisinde tabii ki insanlar var. İnsanlarla da bir irtibat kurmamız gerekiyor. O insanlarla kurduğumuz irtibatın temelini cami mescit gösteriyor. Niye bir saf düzeninde duruyoruz mescitte? Hatta diyorlar ki araya çocuk almayın, onları arkaya koyun. Niye? Çünkü onlar masumdur, şeytan araya girer. Safların sıkışık olması lazım. İnsanların birbirine değmesi lazım. Omuzların değmesi lazım birbirini. Bu çok mühim bir hadise. Elektrik geçiyor, feyiz geçiyor. Sonra o meydedeki hadise caminin önündeki avluya, küçük meydana, oradan evlere, eski zamandaki tekkelere, kıraathanelere intikal ediyor. Nispet insana göre, insanın büyüklüğüne göre, sese göre. Hoparlör cihazı yok. Onlar yapay cihazlar. Kelam kendisi gidiyor. Lisede okurken 50'li yıllarda Şehzadebaşı Camii'ne giderdik cuma namazına. Bir Bedri Efendi vardı, hatırlıyorum Allah rahmet eylesin. Hatip Efendi, hoparlör o zaman zaten yok mikrofonlar, fevkaya da az ve kötü. başı Camii'nde kendi gür sesiyle cuma hütbesi okurlu. İnsan sesinin kendi halaveti, etkisi, güzelliği etkiliyor insanı o sesle. İnsan sesinin bir rüsati var, gittiği bir yer var. Onu alacak olan bir kulak var, bunların hepsi yaratılmış. O bozmamanız lazım, ona göre mekan ortaya koymanız lazım. Evler de böyle, mektepler de böyle, camiler tabii ki böyle, tekkeler böyle, her nereye giderseniz böyle. Selamlaşmalar böyle ve tabii ki bir de çok önemli bir şey var, kabristanlar şehrin içinde. Şimdi ben modern camiler yapılıyor, soruyorum bunun haziresi nerede? Diyorlar ki burada kültür merkezi var, olmasın demiyorum. İşte çarşısı var, kitapçısı var. Peki Haziresi nerede? Biz ölümü hayatın dışına çıkardığımızı zannettik. Görmüyoruz. Zincirli kuyu eskiden şehrin dışındaydı bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda. Şimdi şehrin göbeğinde kaldı. Kapısında yazmışlar: Her nefis ölümü tadacaktır. Bazı hocalar onlar rahatsız oluyorlar. Üniversite profesörleri, ne alemim ben? Beni korkutuyor diyorlar. E, kork, korkma. Bizim medeniyetimizin içinde bu var. Ne diyor şair? Ahiret öyle yakın görülemez arada. O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım asla birinden birine kavuşur, kaybet, karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Kocam Mustafa şiirinde. Şimdi peki nasıl kavuşur, karşıda kaybettiği bir sevdiğine? Manada, rüyada görür, hatırını sorar. O ona bir şey söyler, o ona bir şey söyler. Peki bu nasıl olur? Temiz ve saf bir kalple oluyor. Dünya ile dolu bir kalple olduğu zaman ölüm sanki hiç bize gelmeyecekmiş gibi görünüyor. Ama bunlar hepsi oluyor eskiden. İşte şehir, ev, bizim şehre, mimari inşaata bakışımız, uçlu ilkesi böyle gelişiyor. Çok özür evet, dileyerek evet, e, bir buyurun. araya gireyim biraz sizin tabii, açısından tabii. tavsiye etmek manasında. Siz de devam edin lütfen oradan. Şehirde geçicilik ilkesi evet, üzerine kurulu. Fanilik. Güzel. Evet, evet, evet. Aynen. Ahşap kullanılıyor. Efendim ölümle beraber yaşanıyor. Yani evet. hayatın kurgusunda ebediyen oraya bir kazık çakmak. Dünya benim mülkümdür, ben dünyayı bırakmayacağım hissiyatı değil. Biz burada geçici olarak konaklamaya geldik. Evet. Ee, şehrimizde ona göre tanzim edeceğiz prensibi var. Evet. evet. Mağrurlanmamak, gururlanmamak. Evet. evet. Ve e, medeniyetin değerleri anıtsal yapılar olarak yapılıyor. Mesela bakın küçük bir mescid yapsa bile adam o bir değeri ifade ettiği şey o anıtsaldır. Ama etrafında onunla yarışan hiçbir yapı yoktur. Ta ki Tanzimat'a kadar şehir böyledir. Hı hı. Büyük kitleler büyük kitlesel yapı yapmaz da yapabilirler ama yapmazlar. Saraylar da böyledir. Ben işte hayatımın bu son dönemlerinde saraylarla alakadar olmaya başladım bir vazife icabı. Şimdi Topkapı Sarayı zaten biliniyor. Fatih ile başlıyor, Sultan Mecide kadar devam eden. Küçük küçük köşkler, kitlesel bir yapı yok. Ama evet. gördük ve tespit ettik ki Edirne'deki Edirne Sarayı da Sarayı ciddi diye amire dedikleri Edirne Sarayı da aynı şekilde yapılmış. O da 1800'lerin sonuna kadar geliyor öyle. Tabi İstanbul'daki kadar gündemde değil çünkü Edirne çok dört defa işgali uğramış Ruslar tarafından ve tahrip edilmiş. En son Balkan Savaşı da ciddi bir sıkıntı yaşamış Edirne. Zor bir iş fakat Tuncaneke'nin çevirdiği bir hoş bir e, mekanda küçük küçük pavyonlar, köşkler var. Kitlesel bir yapı söz konusu değil. Geçiciliği ifade ediyor. Bu medeniyeti temsil eden siyasal erkin mekanı. Peki medeniyeti temsil eden simgesel yapı hangisi? Şehrin Ulu Cami'si. Edirne'de Selimiye. İstanbul'da iki tane var. Bir tanesi Ayasofya. Ne dediler şimdi? Ayasofya Camii. Ayasofya'yı kebir, evet kebir işte ulu cami olduğuna atıftır o, Ayasofya'yı kebir cami-i şerifi, bir de Süleymaniye'miz var bizim, iki tane ulu camimiz var, onlar anıtsaldır. Sultanahmet'i onlar... saymıyor muyuz hocam? Saymıyoruz, onu saymıyoruz. Hı hı. O çok güzel bir cami, çok iddialı ama bu niye saymıyoruz? Çünkü, çünkü ötekinin külliyesi çok meşhur. Yani bir mekan yapılıyor, toplumdan bir karşılık görüyor. Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri. Fatih'i niye saymıyoruz? Çünkü Ayasofya var. Fatih Ayasofya'yı ihya ediyor önce sonra kendi külliyesini yaptırıyor. Sultan Süleyman da o kanuni de Süleymaniye yaptırıyor. Külliyesi ve medreseleriyle meşgul. İstanbul'da iki tane temel medrese var. Bunlar çok mühim Medeniyet ayakta tutan temel eğitim kurumları. Hem ilim hem irfan kurumları. İkisinde de büyük faaliyetler söz konusu. Dolayısıyla böyle bir resimle karşılaşıyoruz. Yani medeniyeti ifade eden yapılar anıtsal. Onlar yıkılmayacak mı? Tabii ki yıkılacak. ya falan. Ama medeniyetle beraber belki hayattan veda edecekler. İnşallah tabi kıyamet geçecek. Medeniyetin değerleriyle beraber var olsunlar. Ama her şey sonlu. sonsuz olan sadece o. Tabii. Bu istikamette baktığınız zaman insanlar şehirde kendi yapılarını mütevazi ve fani olarak kuruyorlar. Malzeme ahşap olabilir, taş olabilir, kerpiç olabilir, beton olabilir, hiç miyim değil. Fena fiksi söz konusu. Kalıcı değiliz biz burada diyorlar. Nitekim biz çok iddialı binalar yaptık değil mi efendim? Yani Beto binalar yaptık hele 30'da 40'lı yıllarda. O zamanki teknik dergeleri ben iyi kötü bakmıştım. Şimdi onlarla ilgilenen çok mühim insanlar da var. İsmi hatırlamıyorum ama bir tanesi yine kayda geçelim. Mehrum Profesör Orhan Okay'ın bir hayır hay halefi var. Bir teknik adam, mühendis ve profesör. O da inşaat tagliyle alakadak oluyor. Çok mühim bir insan. Cüneyt Bey zannederim ismi. Bu iddialı bina tespit ettik. Ne oldu? Dediler ki deprem yönetmeliği değişti. Bu binaların yıkılması lazım ve tekrar yeni bir kentsel dönüşüm. E, Betonarme'nin de ömrü işte yüz sene, yüz elli sene yani. Taş gibi değil yani. Hani ne oldu Yaptığınız iddialı binalar bitti. Dolayısıyla yani öyle bakıyorlardı hadiseye ve onu ifade ediyorlardı. Kendi yapıları, mütevazı, kendi içinde belli kuralları var tabii ki var yaşamak için lazım ama hiçbirisi bir büyük yapıyla bir medeni bedeniyeti temsil eden bir yapıyla yarışmıyordu. Bu çok mühim bir hadisedir. Süleymaniye'de e, mesela caminin ihtişamı görkemi biraz daha ortaya çıksın diye evlerin özellikle küçük tutulduğunu okumuştum hocam. Doğrudur. Tabii. Evet. Tanzimat'a kadar bu böyle gidiyor. Tanzimat Birçok şey değişiyor ve şeyin çok görünür, görünür yerine yapıyorlar. Etrafında onunla yarışan yapı yok. Dolayısıyla değer önce görmekle başlıyor. Çocuk önce değeri görür. Bu çocuk dediğimiz zaman illa küçük yaşı anlamayın. Benim öyle dostlarım, öğrencilerim oldu ki baya ileri yaşlarda ancak değeri görebilmeye başladılar. Çünkü önce ya birisinin göstermesi lazım ya sizin merak edip bir şeyler eksik hayatında deyip o değeri araştırmanız lazım. Bir şey eksik olmuyor, bir şey yürümüyor demeniz lazım. Bu da herkese nasip olmuyor. Yahut da babanız, anneniz, üstadınız, mualleminiz, her kimse, öğretmeniniz size değeri gösterecek. Sonra siz yavaş yavaş değeri tutacaksınız. Yani içine girip hissetmeye başlayacaksınız. Sonra yaşayacaksınız değeri. Sonra Okudukça ve yaşadıkça o değer sizde bir yer edinecek. Biri size anlatacak o değeri. Önce bana Beyazıt Camisi'ni gösterdiler. Sonra Beyazıt Camisi'ne götürmeye başladılar. Hı hı. İlk başta sıkılmadım mı? Sıkıldım. Evet. Sonra alışıyorsunuz. Bir süre sonra o merasim size bir şeyler söylemeye başlıyor. Ve siz bir süre sonra o merasimin bir parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu müthiş bir kimlik veriyor size. Benim bir kitabımda benim bir kolaj dostum var. Orta Avrupalı Wilhelm. Bu kolaj bir adam. Yani farklı dostlardan edindiklerimi onda birleştirdim. O da böyle. Önce büyük katedrele, katedrele bakıyor. Hemen götürmüyorlar. Orada daha zor bu işler. Çünkü malum belli protokolları, prosedürleri var. Sonra giriyor. Sonra cemaate kabul ediliyor, sonra ayinlere katılıyor ve o realitenin bir parçası olduğunu hissediyor. Şahsiyet oturuyor, yerine oluşuyor. Gittiği üniversite de böyle. Önce binaya bakıyor, sonra hocalara bakıyor, sonra oraya talebe oluyor, sonra kütüphaneye gidiyor, sonra görüyor ki ben buraya mensup ve burayı inşa eden, burada bir köşe taşı olan, olabilmek ve potansiyeline ait bir varlığım. Ben de Viyana Üniversitesi'nin bir ögesiyim. Diyana evet. Üniversitesi'ni temsil ediyorum diyor. Dışarıdan, dışarıda kalmıyor. İçeri girdiğiniz zaman zaten yavaş yavaş kimlik oturuyor ve bütünleşiyor. Ve siz artık bir mesuliyetin insanları oluyorsunuz. Mümesseli oluyorsunuz. Temsilcisi oluyorsunuz. Ona göre davranıyorsunuz. Süleymaniye'ye dokunurken de böyle. Evet kıymetli hocam. Bizi biraz üzdüm galiba. Yani e, insan yani bizler e, hafızamızla varız. İnsan evladı anıları olmaksızın yok. Yani bizden hafızamızı çekip alın. E, hep bu anda yaşadığımızı varsayalım. Nasıl bir insandan bahsedebileceğiz ki? Böcek böcek oluruz. Evet yani geçmişten geçmişte hiç irtibat kuramayan oradan bir ivme alamayan, orayla ruh irtibat kuramayan bir insan, sadece bugün de yaşayan bir insan, hakikaten bir şuur, şuursuz bir varlığa dönüşüyor. Şimdi ben Orta Doğu'da yaşanan savaşlara bakıyorum. Bir taraftan bir gizli hedefinin olduğu yönünde bir komplo teorim var bu konuda. Yani Müslüman coğrafyasının tarihi eserleri düzleştiriliyor. Bizi tarihsiz ve hafızasız bırakıyorlar. Çok mühim eserler yani bizi kendi geçmişimizle irtibatlandıran eserler dümdüz edildi. Bizim dolayısıyla tarihimizin üzerine titrememiz lazım. Bütün ecdad yadigarlarının üzerine titrememiz, onların yani kılına bir zarar gelmemesi için azami derecede seferber olmamız lazım. Bizi de biz kılacak olan şey bu hafızadır. Yani kendi geçmişimizde kurduğumuz irtibattır. Hani Yahya Kemal Üstad diyor ya, kökü mazide olan atiyiz diye. Yani geleceğe sıçramamızı biz buralardan yapabileceğiz. Dilerim ki her çeşmemizin, her camimizin etrafı boşaltılır. Buralar hak ettiği saygınlığa kavuşur. Hayatın içinde organik yapılar olarak yaşamaya devam ederler. Şimdi sizin zaman zaman gittiğiniz, Atik Valide e, Külliyesi'nin o bahçesindeki huzuru kaç yerde bulabiliriz? Hiç, hiçbir yerde Değil yok. Evet. evet, yani daha şuurlu, daha dikkatli e, olmamız gerekiyor. Bu inşaat hırsı acayip bir şey hocam. Yani inşaat evet. hırsında olan insan da yani e, en azdan en çoğu çıkarmak istiyor. İktifa ilkesi orada pek il, şey yapmıyor sanki. Yani. Evet. işlemiyor değil mi? Evet. İnsan kendi nefsini gemleyebilmesi lazım halbuki. Dilerim, yani dertli bir konu bu. Dilerim şehrimizi koruruz, hafızamızı koruruz. Bunun için daha dikkatli, daha duyarlı oluruz diye temenni ederim. Evet. Çünkü yani biz bir boyutuyla maddi varlıklarız. Yani duyu organlarımız da hayata tutunuyor başlangıçta böyle. Sonra o bir duyu, duygulara ve bilince dönüşüyor. Hatıralar oluşuyor. Hatırlıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi fakatlerde büyük bir vuku biz hafızamızla, geçmişimizle varız. Nedir o? Değerlerimizle varız. Başka değerlerle e, hayata yaklaşsak aynı fiziksel yapıyla biz başka bir insanla oluruz. Dolayısıyla kendi değerlerimiz çok mühim. E, bu değerlerimizin de görünür hale gelmesi hayatın içinde yaşaması önce mimari eserlerle oluyor. Evet. Şehirle oluyor. Evle oluyor. Caddeyle oluyor. Sokakla oluyor. Levha ile oluyor. Tabii ki bunlar çok mühim ve ilk kademe. Ondan sonra kitaplar ve dil geliyor. Düşünce ve duygu geliyor. Onlar arka plan. Bunlar ön plan. Biz önce eğitime birinci sınıftan başlıyoruz. Şehir, e, madde, mimari eser anıl hiç o birinci sınıf. Tabii. Eser olsun ki ruhunu konuşalım, eser gö görünsün ki, eser deneyimlensin ki, eser tutulsun ki, eserin içinde yaşansın ki, oradan yola çıkarak onu oluşturan değeri konuşabilelim. akselde biz arkayık bir değeri konuşuruz, arkeolojik bir değeri konuşuruz. Tabi. Batı dünyası moderniteye döndüğü zaman için tekrar eski antik dünyaya rücu etti. Çünkü o ileri sürdüğü değerler, benimsediği değerler antik dünyada madde haline gelmiş, mekan haline gelmişti. Ondan sonra hadbuki batı dünyasının bin yıllık orta çağında antik dünya hiçbir referansı yok. Hatta ona o dünyaya karşı kararında negatif bir tutum var. Neden? Çünkü o dünya orta çağ Hristiyan batı dünyasının değerleriyle örtüşmüyor. Böyle baktığımız zaman kendi değerlerimizin ehemmiyetini anlıyoruz. Maddi boyut çok mühim. Her şey değil. Ama çok mühim. Adeta işin başlangıcı. Oradan başladığımız zaman. Ben mesela sizin bu anlattıklarınızdan hemen hatırla, yola çıkıyor. Bursa'yı hatırlıyorum. İlk defa 18 yaşında Bursa'ya gittim. Ben İstanbul çocuğuyum. Ve İstanbul'da o yaşa kadar temel mabetlerle ciddi bir ilişkim olmuştu aile dolayısıyla ama Bursa bana başka bir şey söyledi ne söyledi İstanbul'dan evvelki bahis Bursa ben onu Tabii. gördüm İstanbul kendi başına var olmamış öncesinde bir Bursa var peki Konya'yı daha sonra görünce Kayseri'yi, Aksaray'ı ne gördüm Bursa'da kendi başına var olmamış ondan evvel bir Selçuklu var Tabii. Tüm bunlara gördüğümüz zaman kitabı bir bütün olarak okuyoruz. Emirci hocam, bir nite bir kitap var, Paul Konerton'un Modernite Nasıl Unutturur. Modernite hafıza kaybı üzerine kuruldu zaten. Bir sonsuz şimdiki zaman içinde yaşatıyor bizi. Yani yaşlıların gençlerin önünü açabileceği kadar bir deneyim aktarımı bile olmuyor. O kadar hızlı ki her şey iki nesil arası bile hocam çok kısalmış durumda. Ee, yani e, şu anda 15 yaşında olan bir gençle 20 yaşında olan bir genç bile birbiriyle artık anlaşamaz hale e, gelmiş durumda. Her şey hızlanıyor. Aksiyon filmlerinin hızına e, erişiyor. E, ve... E, yani geçmişi geçmiş işi kaybediyoruz, hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Geçmiş bugüne yetişemiyor, öyle e, diyebiliriz. Bunun işte tezahür ettiği alanlardan bir tanesi de şehirdeki hızlı e, yapılaşma. E, bu kadar hızlı yapılaşma olduğu zaman şehir bir hafıza mekanı olma özelliğini kaybediyor. Yepyeni yerler inşa ediliyor. O yeni yerler bir tarih e, duygusu kökleştiremiyor. Halbuki bizim çok güzel Üsküdarımız, Fatihimiz, değil mi Beykozumuz, bunlar tarihi evet. mahallelerimizdir. E, oralarda tarihlen e, karşılaşırsınız ve e, onunla karşılaştığınız zaman yani birkaç yüzyıllık bir medeniyetin devamcısı olduğunuzu hissedersiniz. Evet. O aksiyon filmlerinin hızında yaşadığımız için biz maalesef. Ee, tarihi hissedemiyoruz e, ve e, ne üretiyoruz? Yani nasıl yaşadığımızı gösteriyoruz. Her yaşadığımız her şeyi kayıt altına alıp işte e, sosyal medyadan paylaşarak kendimize sahte suni bir kişisel tarih e, icat etmeye çalışıyoruz. Vallahi öf, yani insan gönül istiyor ki geçmişle sürekli beraber yaşayalım. Oradan öğrenelim. Çocuklarımızı orayla hemhal edelim. Benim bir dostum küçük yaştan itibaren çocuklarını alıp Süleymaniye'ye oyun oynamaya götürüyordu. Hı -hı. Mabede. Evet. Çocuklar bırakıyordu serbest, koşun evlatlarım diyordu. Ee, koşuyordu çocuklar, mabedi inceliyorlardı, taşına dokunuyorlardı, havasına teneffüs ediyorlardı. Böylece neyin bir parçası olduklarını hissederek büyüyorlardı kıymetli hocam. Evet. Belki yine yapmamız gereken şeylerden bir tanesi çocuklarımızı oralardan buluşturmaya gayret etmek. Evet. Aynen öyle. Bu çok güzel bir noktaya aktı sohbet. Hatta bir sonrakinin de bence kurgusu ortaya çıktı. Mazi mazi olduğu için değil. Şimdi öyle bir akım da var. Hem tarihten ne buluyoruz? Hayır. Evet. Bize inşa ettiği için bize hayatımızı devam ettirmek için, yaşamımızı değil hayatımızı devam ve tekrar bir rahmet okuyalım, hmm. hayatımızı devam ettirmek için farz olduğu için, çok lazım olduğu için, onsuz olmayacağı elzem olduğu için bilinmeli. Çünkü biraz evvel de siz çok haklı olarak, insan hafızasıyla var, geçmişiyle var, o birikimlerle biz varız ve biz değerlerimizle varız. Değerlerimizi ise biz maziden öğreniyoruz. Aksi halde biz fizyolojik varlıklarız. İçgüdünün emrinde olan e, böcekten farksız varlıklarız. Hayvan demeyeyim biraz aşağılayıcı oluyor. Böcek biraz daha sempatik oluyor yani. <gülüyor> Hayvan can, canlı demek esasında yani. <gülüyor> Kötü bir kelime değil de öyle de ince insanlar tuhaf görüyorlar. E, ve o değerler bize maziden intikal ediyor. Hayır, şimdi batı dünyası dünyaya veya modernite veya küreselleşme hız ve haz pompalıyor ama onun çok seçkinleri kendi değerlerini asla ve asla itibarsızlaştırmıyorlar. Onları biliyorlar ve onları çok güzel pazarlıyorlar. Dünyaya onları satıyorlar. O değerler nedir? İşte batı dünya modernitenin değerleri onlar. Ve küreselleşmenin değerleri. Bizim açımızdan değer değil ama onlar açısından değer. Dolayısıyla mazi ve tarih üzerinde biz birazcık daha duralım. Yani bizi inşa eden faktörler neler? siz bahsettiğiniz bu çok mühim tespitler bunlar. Bir dostunuz çocuklarını Süleymaniye'ye götürüyor ve Süleymaniye'de de onlar oyun tabii ki çocuk oynayacak. Ve çünkü Süleymaniye'ye götürmese o çocuk varlığı, insan varlığı bir başka şeye değmek ihtiyacında. Hayatı tanımak ihtiyacında. Neye değecek? Çizgi filmin yapay dünyasına değecek tabii. Reel hayata değmeyecek. Şimdi zaten sıkıntı buradan başlıyor. Siz çizgi filmin yapay dünyasına konu ne olursa olsun dedirdiğiniz anda o çocuk varlığı adeta çizilmiş, insan tarafından çizilmiş bir dünyanın içinde hapsoluyor. Ben diyorum ki genç dostlarıma bırakın diyorum çocuk Allah tarafından tanımlanmış real dünyanın çizgileriyle tanısın. Bu biraz zaman alıyor. Sizin de vaktinizi alıyor. Ama bırakın öyle olsun. İnsanın çizdiğiyle değil. Cenab-ı Rabbül Alemin'in yarattığıyla tanısın. Bil fiil onunla temas etsin. Süleymaniye'de işte o, onunla temas ediyor. Çünkü o simgesel bir yapı. Orada taş taş değil artık. Mana kazanmış vaziyette. Tabii. Derinleşmiş vaziyette. Nakış nakış değil. Yüzyıllar öncesinden kokup geliyor. Evet. Ses. Ve bir değeri barındırıyor içinde. Denenmiş bir değer. O değeri hayatlara adanmış, yaşanmış, yaşanmış, yaşanmış. Yıllar sonra bir mihraptaki mermerin ne anlama geldiğini inşallah anlamışımdır. O mermere her gün ve her gün mihrap mermerine lafzayı celil okunuyor. Mermer onu diniyor. O mermerin yani taş olarak insan zihninde ve kalbindeki itibarını ...ben e, tefekkür edemiyorum yani... ...ne büyük bir nasip... ...her taş parçasının da o nasip olmuyor... ...ilahi beyanı... ...beş vakit dinliyorum Ermen ...bir kutlu ağızdan... ...bir imam efendinin ağzından... ...mihrabiye'yi dinliyor... ...her sıva... ...her nakış öyle olmuyor... başka yerlerdeki nakışlar da var... ...ses aksediyor... ...bir yerden aksediyor... ...insan kulağına geliyor... O aksettiği yerine giren ses ne? Bir beddua değil, bir çıldık değil, lafse icili, muhteşem Tabii. bir şey yani. İşte bunlar bir zaman sonra oluyor. Önce o sesi duyuyorsun, sonra o merimeyi görüyorsun, sonra düşünce başlıyor, sonra duygusallık başlıyor, böyle devam ediyor. Dolayısıyla bizim mekanlarımız çok iyi mekanlar, kendi medeniyetimizin temsil edildiği yerler olmak noktasında. Üzerine. Çok hassas durmamız lazım geliyor azizim. Biraz bir, bir sonraki sohbette şu mazi işini biraz konuşalım. Mazi mazi hiçbir zaman yerinde durmaz. Geçmiş hiçbir zaman ölmez. Hatta geçmez bile diyor William Faulkner. Değil mi? Geçmez. Hep bizimle beraber bizim, çünkü. Biz sadece onu görmezden geliriz. Kıymetli hocam. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de diyor. Evet. Gönlümüzün aydınlığı daima artsın. Mehabetimiz, muhabbetimiz artsın. Ecdada, ecdad'ın eserlerini koruyarak sahip çıkabileceğimizi, onlarla ruh irtibatımızı ancak bu şekilde temin edebileceğimizi hatırlamış olduk. Teşekkür ediyorum ee, çok tamam. kıymetli izahatlarınız için, gönül telimizi tamam. titreten sözlerimiz için. Ee, bir gönül sadasının daha sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyer hayırlı akşamlar diliyoruz.